Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı Çanakkale Kirazlı Altın Madeni için onaylanan ÇED raporunda belirtilen ağaç sayısının 4 katı yani en az 195 bin ağaç kesildiğini 1 Temmuz'da ifade etti ve yatırımın durdurulmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan talep etti. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç bugüne kadar Tema Vakfı'nı sorularımızı cevaplayan resmi bir bilgi ulaşmadı. Diğer yandan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada madene ait onaylı çet sahasında kesilen ağaç sayısının 13.400 adet olduğu belirtildi. Bu aradaki farkın netleşmesi için Kirazlı Altın Madeni Projesi için onaylanan çet alanının 204 hektarlık kısmında 0-8 ila cm 8 ila 20 santimetre ve 20 santimetre üzerindeki çaplarda kaç adet ağaç kesilmiştir sorumuza ilgili makamlarca yanıt verilmesini istiyoruz. Sorumuzu 800 aşkın gönüllümüz ve imza kampanyamızın bugün itibariyle imzalayan 500 bine yakın kişi adına yöneltiyoruz dedi. Mevzuatta en az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan odunsu bitkiler, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç olarak tanımlanıyor. Tekrar edelim. En az 8 metre ve daha yukarısında boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi, odunsu bitkiler, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç. Tema Vakfı kesilen ağaç sayısının çaplarına bakmaksızın mevzuattaki ağaç tanımına uygun olarak hesapladı. Buna göre toplam 1000 997 hektarlık maden sahasının 600 hektarlık çed izinli alanının sadece 204 hektarlık kısmında en az 195 bin ağaç kesildi. Ayrıca konu Tema Vakfı tarafından 1 Temmuz itibariyle resmi olarak gündeme getirilmiş olmasına rağmen kesimler halen devam ediyor. Orman sadece ekonomik değeri olan tomruk üretimi yapılan bir alan değil. Aksine tatlı su varlığının, temiz havanın ve toprağın güvencesi, yüzlerce türün yaşam alanı, iklim değişikliğiyle mücadele için önemli bir karbon yutağı. Tüm projelerin değerlendirilmesinde ormanlar bütüncül bir ekosistem yaklaşımıyla ele alınmalı. İşlevi çevresel etkileri doğru öngörmek, planlamak ve önlemler almak olan çevresel etki değerlendirme raporuna daha ilk aşamada aykırı hareket edildiği saptanmalı. Tema Vakfı kesilen ağaç sayısının tomruk üretimi kriterlerine göre değil, mevzuata göre yeniden belirlenmesi ve chat sürecinin acilen durdurulmasını bugüne kadar süreci destekleyen 500 bine yakın imzacı adına talep ediyor. Siz de imza atmak isterseniz change.org.taksim altında ölüm var adresinde bu kampanyayı bulabilirsiniz. Denizli'nin Tavas ilçesinde Anadolu'ya özgü dağ kurbağalarından olan ve dünyada sadece Çakıroluk mevkisinde sulak alanda yaşayan Tavas kurbağasının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı. Sürüngen ve amfibilerin incelendiği herpetoloji bilim dalının önde gelen uzmanlarından Profesör Doktor İbrahim Baran tarafından 1960 yılında Çakıroluk mevkisinde sulak alanda tespit edilen Tavas kurbağasına ilişkin Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü tarafından bilimsel çalışma yürütüldü. Dünyada sadece bu bölgede yaşadığı belirlenen kurbağaya Rana Tavensens ismi verildi. Akdağlar'da 10 dekarlık sulak alanda sayıları 100 kadar olduğu belirlenen bu türün korunması için Üniversite ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Koruma Eylem Planı hazırladı. Tamamen ülkemize dair bir endemik kurbağa türü. Sadece Türkiye'de bulunur, başka hiçbir yerde yok Tava's. Kurbağası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 yılında yayınladığı ekolojik temelli bilimsel raporla Muğla'da bulunan birinci derecede doğal sit statülerini ikinci ve üçüncü dereceye düşürdü. O dönem kamuoyunun tepkisiyle ertelenen proje bugün önce Gökova Körfezi, sonra Okluk Koyu değişikliğiyle başlayan süreçte hatta Kelebekler Vadisi'nde devam ediyor. Mimarlar Odası, Muğla Şubesi ve Fethiye Temsilciliği gerçekleşen bu değişikliklere tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Kelebekler Vadisi'nin 1995 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan ederek her türlü yapılaşmaya kapatıldığı belirtilen açıklamada günümüzde vadi tabanında sürmekte olan turizm faaliyetlerinin kaldırılması alanın kendi doğal flora ve fauna ve dengesiyle baş başa bırakılması gerekirken Çadırlı kamp alanları, bungalovlar ve günübirlik faaliyetlerinin yapıldığı alanlara izin veren nitelikli doğa koruma alanı ilan edilmişti denildi. Raporda geçen nitelikli koruma tanımının bir aldatmacı olduğu vurgulanan açıklamada, ''Biliyoruz ki bu sözlerin arkasına sığınarak birçok doğal alan talan edilmekte. Kelebekler Vadisi'nde sürdürülecek her çeşit ve ölçeklik turizm faaliyeti insan konforunu önceleyeceği için oradaki doğal dengeye zarar verecek ve yok edecek.'' dendi açıklamada. Bugünü gezegenin geleceğine dair umutla bakabileceğimiz bir haberle kapatalım. Fransa'da güneş enerjisi yatırımları için gerçekleştirilen 6. kapasite tahsis yarışması tamamlandı. Dünya yenilenebilire doğru koşuyor. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı, bakar mısınız isme? Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı, keşke bir Türkiye Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı olsa diyoruz. Bu bakanlık ne demiş? 107 projeye toplamda 658 megawattlık kapasite tahsis ettik demiş. Kazanan tekliflerle ortalama fiyat megawatt saat başına 64 avro olarak gerçekleşiyor. Bununla birlikte kazanan projelerin %58'lik bölümü kısmi olarak kitlesel fonlama da gerçekleştirecek ve halk bu işe katılacak. Bizzat kendisi yer alacak. Fransa'nın güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi de bu arada 9,1 gigawatt düzeyine ulaşmış durumda. Ne güzel. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Mesela kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan Nesnan, Uygar Özel ismi. Sadece bugünkü değil